كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقة وبلغ روحه وارواح أهل بيته من التحية والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري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 وَهَبْ لَنَا مِنْ الَّذِينَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ الَّذِينَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ الَّذِينَ كَرَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا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 وأنت تجعل الحزن سهلاً إذا شئت اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين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 واجعلنا عندك من المصطفين الأخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار واجعلني عندك من المصطفين الأخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين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 Ağzıbıllahımdan Şeytanı Rjim. Bismillah, rahim Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir Cuma akşamı beraberiz. Bu hafta yakarış üst başlarıyla yine varlığımız farkındalığımız. konuşmalarına devam edeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle'nin kullarına hitap ettiği, seslendiği, onlara belli bir istikamet gösterdiği, bu istikameti ve süreci, kendi varlıklarını anlamalarını sağladığı bir yolculukta kulun Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu tutturabilmesi, epeyce bir düşe kalka, yorula, yer yer belki sıkıla kaldığı bir boyutta gerçekleşiyor. Bu öyle bir kerecik isteyerek, başlayarak hemen rayına oturtmak ve sonra hiç yanlış yapmamak, hiç kusur etmemek. Ve ondan sonra hep mükemmel olmak, bu bahsettiğim ideal haliyle olmayan bir şey. Yani böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak biz kulları yarattığı e, fıtratımızda epeyce bir parazit unsurlar var ve hayatın kendisi de koşulları da Sıklıkla değişiyor, karmaşıklaşıyor ve dolayısıyla tepkilerimiz yer yer olması gerekenden sapmalar gösteriyor. Ve biz Cenab-ı Hak'la birlikte yürüdüğümüz bu yolculukta ona karşı zaman zaman mesafeli hale geliyoruz. Hatta bazıları kopuyor, sonra tekrar dönebiliyor. Bu süreçte bir iletişim olması gerekir. Hatta bu sürecin başlaması bile bir iletişimle olur. Bizim konu başlığımız yakarış ise, bu iletişimin artık epeyce ileri versiyonlarında kişinin yaşadığı bir duygu hali, biz buna dua da demiyoruz artık, duanın da artık yüzsüzlükten mi olsa gerek, sıkıntıdan mı veya Kaç kere aynı kapıyı çalıp Cenab-ı Hak'tan, e, tekrardan her şeyi yeniden başlayalım, beni bağışla dediği, bir daha denemek istiyorum, seninle kötü kalmaya, senden uzak kalmaya, sana yabancı kalmaya alışamadım, bunu göze alamadım, tekrar iyileşmek istiyorum diye. Tabi kulun bu istekliliği sadece kuldan yana olan bir şey de değil. İşin doğrusu Cenab-ı Hak da isteklidir. Yani hatta kullardan çoğu isteğini kaybedebilir, Allah Azze ve Celle isteğini kaybetmez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''İnnallâhe lâ yemillû Hatta temillu Yani siz bıkıp masayı yıkmadıkça Allah Azze ve Celle, e, Bıkıp sizden yana, size olan çağrısından yana e, Cenab-ı Hak vazgeçmez. Dolayısıyla bu ilişkide bir kopan veya bu ilişki kopuyorsa bu kesinlikle kuldan yana kopuyordur. Sonra Cenab-ı Hak yani kul koparıp artık inatla, istemiyorumu ısrarla Cenab-ı Hak üzerine gelse de daha sertçe tedbirlerle onu çağırsa da kesinlikle hiçbir yol bırakmıyorsa, kul bunu böyle sonlandırır. Yani Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizde bizim ne kadar veya bizden bazı kimselerin veya bizden çoğu kimselerin, daha doğru bir ifadeyle nasıl hoyrat davranabildiği aslında akıllara durgunluk verecek bir düzeydedir. Yani bu bir aşk ilişkisi olsaydı bu kadar İzleseydik, dizi olsaydı, film olsaydı yani bir taraf bu kadar sevgi yanlısıyken, bir taraf bu kadar vericiyken, gençler kullanıyor bu deyimi, bu kadar verici, bu kadar onu kazanmaya dönük istekliyken, diğer tarafın bu kadar israf, müsrif, harcayan, ee, olabildiğince hoyrat davranan ve sonra da tüm bunlara rağmen masayı yıkan, istemiyorum diyebilen, sırtını dönen, çekip giden bir biçimde olması yani izlerken bile tahammülümüzü zorlardı. Allah Azze ve Celle'nin yani Yaradan Allah Azze ve Celle'nin kula olan çağrısı, onun saygı duyup Cenab-ı Hakk'a, Yaratıcı'ya iyi bir sürece girmesi için beklentisi de Olağanüstüdür. Dolayısıyla biz bir tarafını konuşurken hiçbir zaman şöyle bir sahne düşünülmesin. Yani bu yakarış da olsa, dua da olsa, sızlanma da olsa, yalvarma da olsa, Cenab-ı Hak tarafını hep aslında istekli olan taraf olarak düşüneceğiz. Naz'a kendisini çekmiş, istemiyor yani zaten vazgeçmiş ama kul cool işte bir kez daha hani ne olursun ben ettim sen, etme kabiliğinden böyle bir sahne bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle zaten hep kulunu beklemektedir. Kul ne kadar günahkar olursa olsun, kul ne kadar mesafeyi açmış olursa olsun, kadar çok yanlışa düşmüş bulanmış olursa olsun Allah Azze ve Celle açık kartla, açık çekle nasıl derseniz dedi ki يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلٰى <أَنْفُسِهِم> Ey kullarım! Bu da Cenab-ı Hakk'ın seslenmesi. Dolayısıyla bu seslenişler tek taraflı değil. Kul Cenab-ı Hakk'a kula yakışır bir şekilde zilletini bürünerek yani tevazusunu bürünerek, yanlış yapmış bir kimsenin duygu haline bürünerek ve buna içtenlikle yani yalancıktan değil tabi, Buna ayette Cenab-ı Hak ''Tadarruan'' diyor, yakararak. ''Udûû tadar tadarruan'' Rabbinize yakararak seslenin. Bu dua biçimi bu. ''Udûû rabbakum tadarruan'' Kula yakışır. Niye kul yakararak Cenab-ı Hakk'a seslensin ki? Yani hiçbir suçu yoksa, hiçbir yanlış yapmamışsa, böyle Cenab-ı kendisini bununla tatmin mi etmek istiyor? Deninirse deriz ki böyle bir kul yok ki yani hiç yanlışı yok. Dolayısıyla düz böyle omuz hizasında sanki Cenab-ı Hakk'a seslenecek. Böyle bir kul ve Allah ilişkisi düşünemeyiz. Çünkü bildiğimiz bütün kullar günahkardır. Günahkar olunca da suç işlemiş olanın e, tavrı Elbette ki e, tadarra olur, yakarır, pişmanlık, utangaç. Geçenlerde bazı görüntüler vardı böyle, hayvanlarda bile bunun nispeten olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Yani bir tane pabucu dişlemiş köpek mi, kedi mi, adam bağırıyor, bunu niye dişledin falan pabucu gösteriyor, böyle hayvan. En azından görüntüde böyle bir görüntü var, yani mahçup bir tavrı var. Bu suçla, suç işlemiş kimselerle bütünleşen bir şey ve normal. Cenab-ı Hak siz kullar olarak Allah Azze ve Celle'ye karşı yanlış yaptıkça, sizin için en doğru olanı Cenab-ı Hakk'a seslenip ve suçunuzu da kabullenip bağışlanma dilemeniz. Bunda yanlış olan bir şey yok. İyi kimseler de benzeri durumlara düşebilirler. Hiç suç işlememiş kimseler de ayrıca yoktur. Cenab-ı Hak muttakilerden bahsederken takva sahibi olan kimseler. Onlar için şöyle dedi: "Walladīne ıda fa'alu faḥişetan. Onlar söz fuhuş işleseler, böyle büyük günah işlesene. Cenab-ı Hak işlediklerinde dedi bunu muttakiler açısından varsayabildi, İda fa'alu faḥişetan." av zalemu anfusahum yaud kendilerine zulmetseler bu daha büyük bir kur'an'da kendilerine zulmedenler büyük iri günah sahipleri için kullanılan bir ifade biçimi av zalemu anfusahum kendilerine zulmetseler peki bu iyi kimseler ne yaparlar böyle bir yanlış yaptıkları zaman zekurullaha <gülüyor> Allah'ı <'a> hatırlarlar zekurullaha <gülüyor> festagfiru li zunubihim Allah'ı hatırlayıp Günahlarından ötürü mağfiret dilerler. Olması iyi kimseler açısından, e, yanlış yapılınca süreç böyle işliyor. Kötü kimseler, onlar da yanlış yapıyorlar ama onlarda süreç şeytanınki gibi işliyor. Onlar yanlışı yapıyorlar. Sonra Allah'ı hatırlayıp, ya nasıl ettik ki şimdi Cenab-ı Hak'la bozuştuk, küsüştük yine, arayı açtık, aradaki sıcak ilişki kayboldu yapma dediği bir şey yaptık diye bir rahatsızlıkları olmaz, birileri etraftan hatırlatacak olsa, bak yanlış yaptınız, yapmayın, etmeyin, vazgeçin diyecek olsa اَبَا bara, Yanlışın üzerine bir şey daha koyarlar, bu kez de büyüklenirler. Niye yapmayalım ki? Neyi yanlış bunun? Kim? Allah mı? Neyse biz gider hesabını veririz yahut yani Bazıları çok abartılı ifadeler kullanıyorlar. Gelsin hesabını o görsün, Allah'ı da gelse tarzında meydan okumalar da var. Bu istikbar ve büyüklenme korkunç yani şeytansı bir süreçte ilerliyor. Artık ilişkilerin tamamıyla kopacağı bir boyuta çekiliyor. Ama iyi kimseler açısından bahsettiğimiz süreç Cenab-ı Hak ile e, ilişkileri tekrar başlatmak için bir yalvarmaya, yakarmaya, sızlanmaya, o mahcubiyet ile kapıyı çalmaya, böyle bir durumda kul ne kadar günahkar olursa olsun Cenab-ı Hak onun gelmesinden mutludur. Bu kesin. Allah Azze ve Celle'nin Rasulü şöyle dedi, öyle teşbihler yaptı ki akla ziyan, dedi ki şöyle düşünün, bir adam... Ticarete gidiyorum demiş, gitmiş ve gelmemiş. Bir sene beklemişler gelmemiş, iki sene beklemişler gelmemiş. Eskiden böyle olurmuş yani uzun yola gidenler hani bizde de bir deyim var gitmek var, gelmek yok yani olabilir diye. Şimdiki gibi öyle neredesin, dakika başı mesaj, GPS izliyor, gps izliyor öyle bir şeyler yok. Gelmeyebilir adam başına bir iş gelmiştir. Hatta bu o kadar vakadır ki fakihlerimiz böyle bir adamın hanımının durumunu ne olacak buna dair çözüm arayışında bulunmuşlar. Üç sene geçti adam yok ortada kadın boş mu sayılacak? Hala evli midir? Nedir bu durum? Bu akidin durumu ne olacak? Bir zaman mı koysak buraya üç yıl beş yıl gelmeyince kendiliğinden bu akit çözülse, çünkü adam ölmüş olabilir, e, hanımı burada 40 sene, elli sene, ömrü boyunca evli mi bilinecek? Onun nafakasına, onun giderine bakan bir aile, bir koca yoksa diye. Dolayısıyla bu bir hayatın vakasıymış, gidip de gelmeyen, kayıp gibi. Şimdi bunu bildikleri için bunun üzerinden örnek veriyor Hz. Peygamber diyor ki, adam gitmiş ve gelmemiş, aradan yıllar geçmiş. Küçük çocukları büyümüş, koca adamlar olmuşlar. Hatta onlar evlenmişler, onların da çocukları olmuş. O vaktiyle kocasını kaybeden kadın artık evde bir nine. Bir akşam vakti kapı tık tık tık çalınmış, kapıyı açmışlar. Yaşlı pirifani bir adam, kapıyı açan onun oğlu diyelim, koca adam olmuş o da, buyur amca deyince ''Ne amcası?'' demiş ya. ''Sen de kimsin, bu evde ne işin var? Ben, gelen kişi, kapıyı çalan kişi, ben bu evin sahibiyim.'' diyor. Nasıl yani? Tabii o esnada içerideki kadın, yaşlı kadın kapıda bir şeylerin konuşulduğunu duyuyor, bir beklenmedik bir konuşma böyle ve sesi, ses üzerinden birdenbire çağrışım yapıyor. ''Ya yani bu bizim beyin sesi mi?'' Ve derken kapıya geliyor, dur evladım o yabancı değil, o senin baban diyecek. Hazreti Peygamber bu sahneyi anlattığında ashabına soruyor. Diyor ki, e, hane halkı, nine, oğullar hatta torunlar ne kadar sevinirler. Dediler ki, اِنَّهُمْ يَتَبَشْبَشُونَ Onlar yani yetebeşbaşu bu böyle normal sevinmek. ''feriha'' bu normal sevme fiili Arapça'da, ''tebeşbeşhu'' tebeş ya şu bu böyle çok üst düzeyde bir sevinme hali. Ben bunu Türkçe'de bula bula karşılığını ''beş beş olmak'' dedim. Nasıl, beş beş olmak, sevinmek gibi mi? Çok benziyor oradaki kelimelere, kulakları çınlasın hocam. Bu hadisi tercüme ederken ben bunu söylediğimde çok mu iyi iyi dedi bak beş beş olmak güzel. Belki beş beş olma biraz daha sevinç dışında e, mutluluk gibi bir şey de olabilir. Gerçi mutluluk da sevinç aslında. Tamam. Bunu duyan Allah'ın Resulü tam onlara bunu söyletmişken dedi ki: "Fe innallah hayete beş beşu bir abdihi Allah kulunun dönmesine kesinlikle daha çok yete beş yapar. Beş beş olur." Yani kul gitmiş, yıllar yılı hep Cenab-ı Hak'tan uzak kalmış veya kaç kere gitmiş, kaç kere gelmiş, kaç kere gitmiş, kaç kere gelmiş. Bunların hiç, bu örneklerin hiçbirinde kulun dönüşünde Cenab-ı ona kapıyı açmayan, aralamayan, onu artık kovmuş, onu istemeyen, o öyle kapıda böyle e, isterken, yalvarırken, yakarırken bundan rahatsız olan istemiyor. Böyle düşünemiyoruz çünkü Hazreti Peygamber de anlatımlarında, Cenab-ı Hak da anlatımlarında en ileri düzeydeki e, kötüyü tarif ederek O'nun gelmesini istedi. Ya عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ ala عَلٰى اَنْفُسِهِمْ Ey kendilerine! İsraf etmiş kimseler, yani kendisine yanlış yapmak hususunda, günah işlemek hususunda israf etmiş. Üç beş günah değil, günah olsun diye günah işlemiş, türlerini, çeşitlerini, dorukları zorlamış. Beni de hala Cenab-ı Hak çağırıyor mu derse, bu kişi içinde bu düşünceyi geçirdiği anda şeytan ona ''Yok canım, sen, sen kırk kere yıkansan senden pislik gitmezsin, Cenab-ı Hak istemez diye onun ümidini kırmaya e, kast edecektir. Çünkü onu ümitsizleştirince kendisi gibi iblis yapar. İblis bir anlamı itibariyle de ümitsizlik, ümitsiz kalan, ümitsiz kalmayı başaran anlamında onu böyle olsun ister, kişi ümide girmesin. Cenab-ı Hak da diyor ki, لَا ey bu düzeyde israf etmiş, yanlış yapmış. Bu kadar uzaklaşmış kimseler. La tu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnallah yağfiruz zunube cemi. Allah bütün günahları affeder. İnallah yağfiruz zunube cemi. Allah bütün günahları affeder. Bazıları diyor ki Allah günahları affedince haksızlık olmuyor mu şimdi yani? Biz günahları işlemedik, Cenab-ı Hak o günahları işleyenleri affedeceğini söylüyor. Bu haksızlık. Bunu Hristiyanlar da söylüyor. Hristiyanlar da diyorlar ki Allah günah affetmez, ederse zulüm olur bizimkilere de benzer bir şekilde. Yani Allah bir kuluna senin günahını affediyorum derse zulüm etmiş olur. Kime zulüm etmiş oluyor? affedersiniz, günah işlememiş olana zulmetmiş oluyor. Çünkü o günah işlemedi, bu işledi, işlediğini affedince ona zulmetmiş oluyor. Eğer ilişki biçimi şöyle olsaydı, yani bu bir fabrika düşünün, o fabrikaya işçiler belli bir katkı sunmuşlar, o katkılarıyla sermaye oluşmuş, iş kurulmuş, işi yöneten de herkese bu anlamda Eşit davranmalı, birinin yapmadığı bir şeyde suçundan ötürü affetmemeli. Biz sermaye koymadık, bir defa bunu bilmeliyiz. Göklerin ve yerin yaratılışında hiçbir sermaye ve kendi yaratılışımızda hiçbir sermaye koymadığımız için bize verilen her nimet lütuftan ibarettir. Allah Azze ve Celle birimize fazla verse bize az verdiği için haksızlık etmiş olmaz. Yani siz dışarıda birilerine bir şey verirken, ikramda bulunurken birilerine ikramınızdan fazla vermeniz o diğerlerine haksızlık olarak görülmez. Bu bir boyutuyla. Gelelim diğer boyutuna. Nereden biliyoruz? Belki de suçtan geri dönmenin öyle bir zorluğu vardır ki, bu zorluğu başaran kimse affedilmeyi, tıpkı hiç suç işlememiş kimse düzeyine gelebilmeyi sağlayan bir zorluğu çekiyordur, bunu bilmiyoruz. Yani bedel ödemeden affedilmek gibi düşünmeye kalkıyoruz. Hristiyanlar böyle düşündüler. Diyorlar ki, Müslümanlıktaki affedilmeyi düşününce bu zulüm Cenab-ı Hakk'a. Peki onlar nasıl affettiriyorlar? Onların çok zekice bir çözümleri var. Diyorlar ki, Allah bu mantıksal sorunu çözmek için, Oğlunu beşer suretinde hayatın içerisine gönderdi ve bir bahaneyle, oğlunu insanların günahlarına karşılık olmak üzere cezalandırdı. Oğlu bu denklemi bildiği için Cenab-ı Hakk'ın kulları affettirebilmek için oğlunu arada kullandığını bildiği için, o da bunun bir parçası, o da Allah'ın oğlu sonuçta. Bu acıyı çekti, göze aldı, çekti, çekti. Yeter ki kullarını affedebilmenin bahanesi olsun ve hepsinin kefaretini canıyla ödedi. Dolayısıyla sen eğer affedilmek istiyorsan, o bu oğul yoluyla affedileceksin. O yüzden Mesih kurtuluşun yegane yoludur. Başka affettiremezsin kendini. Hristiyanlık teolojisi teslis bunun üzerine oturur. Yoksa affedilmenin yolu yok, Allah kul ne kadar Zulüm olur Allah kula affetse diye bakıyorlar mevzuya. Halbuki ki sahneye geri dönün, Allah Azze ve Celle'den günah işleyerek uzaklaşmanın geri dönüşü, bu gidilen kolaylıkla gidilen yolun günah işleye işleye zevkle güya, geri dönüşü de olabildiğince zor olabilir ki yaşayanlar bilir iyileşmek, Kötü alışkanlıklardan vazgeçmek, kendini ıslah etmek, kötüden ve kötü ortamlardan ayrılıp iyiliğe doğru adım atmanın da çok önemli bariyerleri vardır. Hem psikolojik bariyerleri vardır hem toplumsal bariyerleri vardır. Allah Azze ve Celle merdiveni inmiş kişiye tekrar merdiveni çıkma basamak basamak önüne koymuş ve onları, onu bu zorlukların neticesinde tekrar aynı düzeye kavuşturuyor olabilir, bunların hiçbirini bilmeden Cenab-ı Hakk bağışlayamaz, bağışlarsa zulüm olur, tevbe böyle gidiyorsun, hacca gidiyormuş, Cenab-ı Hak'tan mağfirettiliyormuş, anasından doğduğu günkü gibi geliyormuş, hadi canım demek çok kabaca ve sathi bir yaklaşım olabilir. Adam bu kadar günahtan sonra vazgeçip iyileşmeyi göze alıyor, düzelmeyi göze alıyor. En basit bir kötü alışkanlık, mesela sigarayı düşünün, bedeli ne kadar ağır oluyor bilenler bilir. Yani çoğu diyor ki keşke hiç içmeseydim, yani içtik içtiğim yılların zevki de zehir zıkkım oldu, şunu burana kana kadar burnumdan geldi, çok acı çektim, çok zorlandım, çok beter olduk yani diyor, bırakmayı başarmışsa eğer Hatta bir kısmı ile konuşursunuz, yani kaç senedir, otuz senedir içmiyorum diyor ama hala işkencesi devam ediyor. Birisi yakınca, tane böyle bir amcamız vardı diyordu, hala biri yaktı mı bende bir hareketlilik başlıyor, hala zorlanıyorum. Dolayısıyla kötü alışkanlıkların bedelinin bırakılırken de, ve o çevreden ayrılırken de o insanların hangi zorluklarla iyileşmeye adım attıklarını, Cenab-ı Hakk'ın onlara nasıl bir kefareti yaşattığını bilmeden, kolaylıkla öyle tövbe ediyorum ve günahlar bitiyor sanarak Allah'ın vaadini yani tövbe vaadini, ki hepimize lazım bu tövbe ve bunu yaşayan insanları ve anlatan insanları, başta Rasulullah olmak üzere küçümseyici ifadeler kullanmak, aslında e, meseleyi anlamamış olmak değilse eğer hadsizlik olsa gerektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir sahne de anlattı. Cenab-ı Hakk'ın geri dönen kulundan illaki mutlu olacağını göstermek için. Bu da bir teşbih, çünkü insanlar teşbih ile daha iyi anlıyorlar. Özellikle aranızda eğitimciler varsa Resulullah'ın mesajı, Kişinin yüreğine böyle adresleyerek gönderebilmek için nasıl teknikler geliştirdiğine dikkat etsinler istiyorum. Çünkü bunlar manayı karşı tarafta karşı tarafın e, yüreğinde oluşturabilmek esas. Anlattın kulaklarına giriyor ama ne demek istediğini tam anlayamıyor. Bu iyi bir eğitimci veya iyi bir tebliğci değil. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e Wa kulluham. Fi أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Böyle emretti. Onlara kendi içlerine öyle bir söz söyle ki erişsin, mana yerine ulaşsın. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Rasulü'nü bu hususta eğitti ve başarılı kıldı. Bütün onun eğitim ve öğretiminde baktığınızda hakikaten e, bütün teknikleri kullandığını görüyoruz. Yani soru sormak, merak uyandırmak, spontane olaylar eşliğinde, çağrışımları değerlendirmek. En yapmadığı şey üst üste bıkmak. Bizim eğitim sistemimizde o en yapmadığı şeye odaklı, tek tip. Öğrenciyi dolduruyoruz, 40-45 dakika sık dişini, 30. dakikadayız, hadi 50'ye geldik evladım ben de gerildim ama böyle geçiyor bizim eğitim şeyimiz yani. O ise çarşıda, pazarda, ortamda, Mekanda, duyguyu yaşamış adamın başında, biz burada suçluyu da tarif etmekle, duyguyu da canlandırabilmekle uğraşıyoruz el-ayak şeyleriyle. O mesela kadının yanından geçiyor, kadının evladını kaybetmiş, dövünüyor, sızlanıyor. اِتَّقِ اللّٰهَ وَاسْبَر۪يۜ Allah'tan kork, sabret diyor. Kadın o duygu, o sıkıntı, o bunalmış, o kederli haliyle başını bile kaldırmadan اِلَيْكَ <gülüyor> demiş, git başından. Millet şaşırmış da başından dedi, hem de Allah'ın peygamberine hatırlatmışlar daha sonra sen Allah'ın Resulüne böyle dedin. Kadın demiş ki benim derdim bir diki de, oldu, ne yaptım ben? Gidip Hazreti Peygamberi bulup anlatmış, ben işte o şöyleydim diye. Hazreti Peygamber demiş ki ona sorun değil ama şunu bil, اِنَّمَا sabr'u عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْعُولَىۜ Sabır, çarpmanın ilk etkisindeki zamandaki sabır yani sıkıntı geldiği ilk anda gösterdiğiniz sabır en değerli sabır. Zaman geçtikçe zaten sıkıntı böyle grafik eğil, aşağı doğrudur. Ondan sonra sabır ediyorum diyor. Aradan 10 sene geçmiş. Diyor ki sabrediyoruz. Tabii Allah'tan karşılığını umarak Zaten unutmuşsun yani, ilk anda nasıl tepki verdin kim bilir, Cenab-ı Hakk'a haykırdın, bağırdın, küstün, isyan ettin ise e şimdi bitmiş zaten, sabır beklenmiyor bile. Dolayısıyla اِنَّمَ السَّبْرُ عَيْنْدَ سَدْمَةِ الْعُولَى Şimdi bu olay Medine'de nasıl yayılıyor? Böyle magazinel bir boyutta insanlar evlere gidiyorlar, diyorlar ki ''Ya kadın peygambere ileyke anni'' dedi. Bu böyle kaba bir ifade Arapça'da. Nasıl yani kim peygambere böyle diyebilir? E ne olmuş sonrasında olmuş? Kadına söylemişler mi? Bu aşama aşama merak uyandırıyor. He ha, birileri hatırlatmış. E kadın ne demiş? Kadın da gitmiş Hz. Peygamber'e böyle sorar. Bu dalga dalga bu duyguları da bilerek çünkü insanlar o sahnede o duygular, o yapılan hareketin ne anlamı biliyorlar. Bunun eşliğinde sabrın ne demek olduğunu öğreniyorlar. ma sabru, aynda صَدْمَةِ الْعُولَ Şu anlattığım kadarıyla bile, bu çenşevede olmak üzere, bunu böyle değil de şöyle giriş yapsaydım. Arkadaşlar sabır çok önemli. Aman ha sabredin, hele ilk anda çok sabredin. Çok bir şey anlatamazdım. Çünkü ne kadar bizim yaşadığımız, bildiğimiz duygularla, hayatın içerisindeki karşılığıyla manayı buluşturabilirsek, anlam o kadar yerine ulaşacaktır. Bu وَقُلَّهُمْ fi أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيَهَا Resulullah'ın işi bu. Dolayısıyla o sınıflar oluşturmadı. Okullar, ziller, sabah sekiz buçuklar, kırk beş, böyle bir eğitim yapmadı. Sokakta, evde, mescitte böyle eğitti insanları ve o insanlar eğitti insanlar Mekke'yi fethetti, hayır, Medine, Medine'ydi değil, Yarımada Yarımadaydı değil, kıtaları fethettiler. Yani böyle bir hareket düşünün, böyle bir eğitim yapıyorsunuz ve bu eğitimle dünyayı değiştiriyorsunuz. Biz ise sınıflara dolduruyoruz, sabahtan akşama kadar 45 dakika böyle üst üste dersler, hocalar, şeyler, akşam oluyor çocuk anlamadım diyor. Yıllar sonra hayatın içerisinde karşılaşınca aynı olayla, Vay be, ya bunu mu anlatıyormuş hoca bize, ya keşke ha bunda, bunun gibi gösterseydi, bak ben başka bir şey zannediyordum diyor. Örneğimize geçelim. Hazreti Peygamber dedi ki bunlara, çölü bilirseniz dedi, biliyoruz tabi dediler çölü. Çölde deve çok önemli. Yük devenin üzerinde, yiyecekler vesaire, içecek su devenin üzerinde. Bir şey daha önemli, deve yolu biliyor. Çünkü ee, bu kum, kumdu, kumdan tepe bir saat içerisinde buradan buraya taşınabilir çölde. Yollar değişebilir, insanlar kestiremeyebilirler ama deve yolu bilir. Hele tek başına gidiyorsa adam deveye itimat eder. Dursa, devenin gölgesinde güneşlenir. Yoksa güneş yakıcıdır. Deve onun her şeyidir. Yine bir adam dedi ki, Resulullah durdurmuş devesini, gölgesine de geçmiş, dinlenecek, uyuyor. Güneşin etkisiyle birden bire uyandı, baktı ki etrafta deve yok, devenin izi bile kalmamış etrafta, epey zamanlık gitmiş önce. Sizce bu adam ne yapar dedi? Dediler ki ümitsiz, onun durumu ümitsiz, öyle sağa sola vurup e, yön aramaya da uğraşırsa çok acıklı ölür. Çünkü susar, bu susamışlıkla, yorulmuşlukla güneş onu yakar, kötü bir ölümlü. E ne yapsın? Ölüm uykusuna yatsın, öyle zaten gece olunca soğuktan öyle donar gider, gündüzü de öyle uyumaya çalışsın, rahat ölmesi için. Bu kadar ümitsiz bir durumu var, bunu onlara iyi anlattı. Onların bildiği dilden çaresizliğini, ben o kadar iyi anlatamam, ben öyle bir ortamı ve ortamın çaresizliğini, devenin ne bakımdan ehemmiyetini bildiğim kadarıyla söyledim. Sonra dedi ki, tam da bu adam onun gibi yapmış ve başını koymuş, hiç yok olmamış gibi yapayım, uyuyayım böyle ölürüm en azından, ortalığa vurup kendimi yormayayım. Tam böyle uyuklamaya çalışırken güneşin sıcağında bir hışırtı böyle bir şey duydu, gözünü bir açtı ki devenin yuları başında kendisine doğru sarkmış. Böyle gerçek mi değil mi yuları tutayım yoksa bir hülyan mı görüyorum? Rüya tuttu yuları baktı hakikaten elinde yular var, serincinden dedi ki Allahümme ente abdî ve ana rabbuk. Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Min şiddetil ferahî. Sevincin şiddetinden böyle söyledi, karıştırdı yerlerini. Ne kadar sevinir dediler ki onun sevinci yani biz anlatamayız çok sevinir. Sonra Allah'ın Resulü Cenab-ı Hakk'ın kulun dönüşüne bundan daha çok sevindiğini, sevineceğini söyledi. Allah azze ve celle kulun dönüşüne sevinir. Cenabı kulun dönüşünden mutludur. Bu bunu hep böyle düşünmeli. Ama Cenabı kulun dönüşünden mutludur ve sevinçlidir diye demin bahsettiğim merdiveni kulun önüne koymayacak anlamına gelmez. Mutlu geri dönmesinden Cenabı Hak mutlu ama bu merdiveni çıkmasını direnmesini ve engelleri aşmasını istiyor, başarmasını istiyor ve başardıkça da mutlu. Bir başka hadiste Hz. Peygamber dedi ki, siz zira ile gitseniz Cenab-ı Hakk'a o size bâ ile gelir. Ha, siz şibran yani karış karış gidecek olsanız o size zira ile gelir. Biri işte 25 santimse, ise, diğeri yarım metre gibi. Siz yürüyerek Cenab-ı Hakk'a gitseniz, o size koşarak gelir. Bu kul ile Cenab-ı Hakk'ın buluşmasında Cenab-ı Hakk'ın bir adım önde veya daha istekli olduğunu anlatmak için. Tövbe edenlerden birisi diyor ki, Cenab-ı Hakk'ı işte tövbe ederek arıyor, iyileşmek için öğrenmeye başvuruyor, dinini öğreniyor, ıslah olmak istiyor, bu yollarda belli yolculuklar çekiyor. Diyor ki yıllar sonra anladım ki, hep zannediyordum ki ben onu arıyormuşum, meğer aslında o beni arıyormuş. Bu Cenab-ı Hakk'ın kaybettiği birini araması gibi bir şey değil. Yani e, bulmak istemesi, buluşmak istemesi gibi düşünün bunu. Ve bu bahsettiğim tabirler ve ilgili ayetler, Cenab-ı Hakk'ın bize açık çek sunduğunu gösteriyor. Biz ne kadar yanlışa gidersek gidelim. Bu hususu iyi tespit edip kalın çizgilerle sağlamca bir yere yazmaz isek şöyle bir tehlike var. Günün birinde çok günah işlemiş olabiliriz. Günahlar alışkanlık da bağlanmış olabiliriz. Şeytan bize artık geri dönme çünkü seni bekleyen bir Rabbin artık yok. Buna inandırabilir, buna inandırdığında biz Cenab-ı Hak'tan ümidimizi keseriz, biz Cenab-ı Hak'tan ümidimizi kesersek büyüklenmeye, Allah'a karşı diklenmeye, artık meydan okumaya yeltenecek bir düzleme geçeriz. Bu da bizi bildiğin şeytanlaştırır ve şeytan gibi sonsuz azaba uygun hale getirmeye başlar. Dolayısıyla bu boyutunu bildikten sonra gelelim tekrar kul tarafına, kulun yakarmasına. Kul bilir ki Cenab-ı Hak, ben bağışlanma dilersem ve direnirsem, ısrar edersem, bağışlanma bilmek için kapıda beklersem, böyle kapıya gelmiş tık tık bağışlanmaya geldik. İyi gelmiyorum demek ki beklemiyordun beni. Böylesi gerçek sahici bir dönüş değil zaten bu. Burada bir yakarma, yalvarma, bir pişmanlık. Bu öyle bir düzeye kadar gelmeli ki bu yakarma, Hazreti Adem bunun ölçüsünü kendi dönüşünde ifade ediyor. Şu ölçü diyor ki, ben yanlışı kendim yaptım, biz yanlış yaptık. Ondan sonra şöyle söylüyor, eğer bağışlamazsan, yani iş oraya, yani tut ki bağışlamadın. لَاِنْ <gülüyor> لَمْ Lütfen buna çok dikkat edin. Hazreti Adem'i Adem yapan, Cenab-ı Hakk katında tövbekar yapan budur. Bu düzeyde olmazsa dönüşümüz ki hepimiz yer yer dönüşler yaşıyoruz. Yer yerde çok ciddi uzaklaşmalardan gerçek dönüşler yaşıyoruz belki de mu muha Allah muhafaza yaşayacağız. Şimdi dönüşte ki psikoloji böyle olmalı. O demin bahsettiğim yakararak Cenab-ı Hakk'a اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرْرُّٰىٰنَ Yakararak Cenab-ı Hakk'a çağrıda bulunun. Bu nasıl bir yakarma? Yani bak bir isterim, iki beni bağışla derim, üç bağışla derim. Vallahi dört bağışlamazsan sen bilirsin. Bu tarz böyle bir şey ile kul bağışlanamaz. Kulum, evet Cenab-ı Hak onu bağışlamak onunla Onla iyileşmek için isteklidir. Bu doğru ve bundan çok mutludur ve olacaktır. Bu da doğru ama kul tarafından olaya baktığımızda kul, işte Adem'in o ifadesinde bizi bağışlamaz isen لَاِنَّمْ لَا terhamna la وَتَرْحَمْنَا min مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz ziyan edenlerden oluruz. Manası şu, sen bizi bağışlamazsan gidecek başka kapımız yok. Bu kayıpla kalırız. Bu kaybettiklerimizle böyle ziyan içerisinde kalırız. İçimizde eğer sen bağışlamazsan bir B planımız var, yok. Dolayısıyla A planı, tek plan, yegane plan ve yegane çare Allah'tır. Tevbenin psikolojisi bu olmalıdır, gerçekte budur. Kul bu gerçeği Gördüğü ve yaşadığı zaman tövbekar olur. O yüzden derler ki İbrahim bin Ethem demiş ki İlâhî âbdukel âsî attâka. böyle şiir halinde söylemiş, Hazreti Adem'in dönüşüne benzer bağışlanma talebine benzer şeyleri ifade ettiği için aklıma geldi. Allah'ım âsi kulun sana geldi. İlahi abduka l-asî atâka, mukirran bil-zunûbi ve kad ka. ne diyor? Diyor ki günahlarını itiraf ederek geldi, bu da bu yakarmanın çok önemli bir boyutu, ne diyeceğiz o esnada yakarırken? Ben yaptım, kesinlikle ben yaptım, yani affetmezsen hakkım var ama affetmezsen benim başka şansım yok, sen haklısın. Ben yanlış yaptım, bana hatırlattın, uyardın, içimden bu bilinci, düşünceyi hepsini verdin. O suçlarımı işlediğim yılları biliyorum. Böyle şu anda duygularım içimden konuşman hepsi geçiyor. Ben yanlış yaptım. Dolayısıyla ne olur? Bu muklirran bir günahını, yanlışını ikrar etmeli. O yüzden Hz. Adem'in tövbesinde ne diyor ilk başta? رَبَّنَا ظَلَمْنَا Rabbimiz. Biz kendimize yanlış yaptık. Sen bize yanlış yaptın diyemeyiz. Bir saniye. İçerisi mi ısındı yoksa günahların bastırıyor? Anlayamadım. Ama bayağı bir sıcakladı burası diyor ki Rabbena Zalemna Enfusena Rabbimiz biz kendimize yanlış yaptık. Bu Hz. Adem ve eşinin birlikte seslendirdiği ifadenin başı. Rabbimiz der demez, zalemnâ enfusenâ, biz kendimize yanlış yaptık. Sonra diyor ve inlem eğer bizi bağışlamazsan o terhamnâ, bizi esirgemezsen, bize merhamet etmezsen başka kapıya gideriz. Yine o zaman gideriz, sen bilirsin. Böyle bir şey yok. لَنَكُولَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kesinlikle ziyan edenlerden oluruz. Bunu takip ederek bu şiiri söylemiş. Demiş ki, اِلَٰهِ عَبْدُكَ الْعَاصِي <gülüyor> Allah'ım asi kulun sana geldi. bir <gülüyor> بِذْذُنُوبِ Günahlarını itiraf ederek وَقَدَّعَاكَ <gülüyor> sana seslenerek فَاِنْ <gülüyor> تَغْفِرْ Eğer bağışlarsan, فَاَنْتَ لِذَاكَ اَهْلٌۜ Sen buna ehilsin. Yani bu sana yaraşır, sana uygun düşer, zatına, kibriyana, büyüklüğüne uygun düşer senin bağışlarsan. وَاِنْ تَطْرُدُۜ Ama eğer kovarsan, فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَۜ O zaman senden başka kim bağışlar ki? demiş. Tabii bu bir şiir, bir kişinin sözü, orada kovarsan'ı o söyleyebiliyor Cenab-ı Hakk'ın ayetinde Allah Azze ve Celle için kovmak vesaire. Kelimesi bile geçmiyor. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in dilinden sadece böyle bize ifade etti. Eğer bağışlamazsan biz kesinlikle ziyan edenlerden oluruz. Şimdi bu duygu hali ve bu konuşmalar, bu yakarmalar yaptığı yanlıştan ötürü Cenab-ı Hakk'ın kapısına başvurup, sızlanmalar. Allah bunu muttakiler için bahsediyor. Aklıma Hasan el-Basri'nin şöyle bir sözü geldi, demiş ki günah işlemenin tek bir güzel tarafı var, o da Cenab-ı Hakk'a dönüp yakarınca oluyor. Yani o esnada bir, o yakarışta bir yakınlaşma oluyor. Eğer devam eder, başarır Cenab-ı Hakk'la tekrar sıcaklığına kavuşursa, ya neredeyse dedirtecek ki iyi ki işlemişiz yani bu kadar beni Cenab-ı Hakk'ın önünde rezil, bu kadar kendimi perişan hissettim. Çünkü e, demiş ki insan böyle hep iyi iyi olunca da bu sefer Cenab-ı Hakk'a yani görüyorsun bende yanlış yok, ben iyiyim. Dolayısıyla çok da öyle bağışlamana vesaire ihtiyacımız yok. Cenneti yerleri hazırlamalısın bak durumumuz belli. Şimdi de aklıma bizim şey geldi, bunu Geylan abi anlatmıştı yanılmıyorsam, Gümüşhaneli mi dedi, Bayburtlu mu dedi, muhtemelen Bayburtlu'dur, oradan hacca geliyor, hacca gidiyor. Pek çok bu teknolojik gelişmeyi bilmeyen birisi köyden çıkmış işte ve ona da bazıları demişler ki böyle iyi niyet, böyle temiz insanlar, güzel insanlar, ondan sonra Günahsız böyle az veya neyse onlar hacca gidince bazı şeyler ayan oluyormuş diye yani böyle olmayacak şeyler oluyormuş falan. O da böyle hac yolculuğuna koyulmuş. Daha e, havaalanına götürdükleri zaman işte havaalanının kapısına geldiğinde kapı nereden açılır falan demiyor kalmadan kapı açılmış, şaşırmış kimseye belli etmeden girmiş. İçten içe düşündüğü de şu galiba bana oluyor herhalde hacca gidiyoruz ya, böyle yaşadığı, teknolojinin sunduğu bazı şeyler, mesela gitmiş, tab ben teferruatını tam hatırlamıyorum ama böyle çok sahneler anlatıyorlar. İşte otele gidiyor, elini böyle muslağı uzatacak gibi oluyor, bu nereden açılacak falan demeye kalmıyor, su akıyor, Allah Allah diyor yani. Odaya giriyor veya bir alana geçiyor, sensör bunu fark edince ışık yanıyor. Artık emin oluyor yani. Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelmiş, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret edecek. Hazreti Peygamber'in kabri şerifine doğru ilerlerken artık kendisinden demiş demiş kalk bak ki kim geliyor demiş yani. O kadar büyük bir kimse <gülüyor> olarak değerlendirmeye başlamış kendisini. Bu, Kişinin kendisini bir şey zannedebilmeye başlaması e, kötü bir durum, çok kötü bir durum. Dolayısıyla Hasan-ı Basri merhum diyor ki, yani aslında günahlar da sanki bizim bu kendimizi bir şey zannetmemizi yer yer düzelten bir etkiye sahip, bu yönüyle güzel, hani normalde günah güzel olan bir şey değildir, istenerek de yapılmaz, biderek de olmaz. E, ama bir güzel tarafı varsa oradan dönüşü. Hani birilerinin şu sözüne benziyor. Ankara'ya gitmenin tek güzel tarafı İstanbul'a dönmek. Başka hiçbir güzel tarafı yok gibi. Bu da onun gibi bir şey. Dolayısıyla günahtan dönerken o yakarma hali kişinin kendisini bu durumda bulursa eğer ben Allah'a iman ediyorum ki korku dolu ve yakararak Cenab-ı Hakk'a sesleniyorum. اُدُعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّعًا وَخِيْفَتً۪ينَ Yakararak ve korku dolu, öyle bak ben geldim, nice günah işleyen var, hiç bağışlanma bile dilemiyor. Geldim, bugünün günahını affettiriyoruz, yarınkine yine gelirim. Böyle planlı bir şey gibi de değil, bu içten bir daha yapmama düşüncesi hakikaten o kadar içini yakıyor ki, ha bu bir daha yapmayacak mı diye soranlara yapabilir ama o esnada o, Yapmayacağını bir daha düşünüyor. Yani kendi geri dönüp baktığında o esnadaki tövben tövbe değil miydi desen ben bir daha yapmayacağımı düşünerek kastetmiştim ama ne oldu bir daha oldu. O tövbesi gerçek bir tövbeydi ama şöyle olsa yani bunu yakarıyormuş gibi yapalım bunu kabul etsin de günlük sildirelim birikmesin yarın veya sonraki zaman yine yaparız. İçinde sorsam bunu bir daha yapar mısın diye E yapsız tabii yani kulu. Böyle değil, yapmayacağını düşünüyor. Kastı böyle ama bek kendi de şaşırdı, beklenmedik şekilde bir daha yapabildi. Nasıl yaptık biz bunu diyor. İşte buna Cenab-ı Hak يَعْمَلُونَ السُّعَ بِيْ جهالetin. Kötülüğü cehaletle yapıyorlar diyor. Yani duygular bastırıyor. Bu şehvet olur, bu mal ihtirası olur, bu bir öfke olabilir. Duygular e, belli bir yükselince Kişi onları kontrol etmekten vazgeçebiliyor demiyorum ki kontrol edemiyor, kontrol etmekten vazgeçebiliyor kendisini duyguların etkisine bırakabiliyor ve sonra ya bir daha bu duygu bu şekilde gelse de kontrol edeceğim diye tövbeye Cenab-ı Hak ile tekrar barışmaya yöneliyor. Burada korku dolu ve yakararak bu bir seans Cenab-ı Hak ile yaşadığımız böyle şeyler biz bilmiyoruz diyorsak kendimize veya yakın zamanda veya yaşamıyoruz sanıyorsak, ya günahımız yok ya da biz günahları normalleştirmiş tiplerdeniz, ilk ihtimal zaten yok, ikinci ihtimal de çok korkunç. Dolayısıyla gerçek müminler, muttakiler Cenab-ı Hakk'ın bu anlattığı şablona uyar. Onlar çoğu zaman kendilerini Cenab-ı Hakk'a karşı yakarırken bulurlar. وَدُعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّٰىٰنْ وَخ۪يْفَٓا Muttakiler de mi? Evet, muttakiler de. Cenab-ı dedi ki Allah'ı hatırlarlar günah işlediklerinde, fuhuş olsun başka şey olsun, sonra da dedi ki Cenab-ı Hakk فَاسْتَغْفَرُوا Günahlarına mağfiret dilerler ve sonra da dedi ki Cenab-ı aynı ayette şu ifadeye bakın. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا <اللّٰه> illallah." Allah'tan başka zaten günahları kim bağışlar ki? Yani neredeyse insanın dili varmıyor. Desin ki Allah Azze ve Celle yani e, süreci özendiriyor gibi. Tabii yok böyle bir şey. Efendim ya adam hiç günah işlemiyorsa bunu nasıl yaşayacak diyen çıkarsa öyle bir kimse yok günahı hepimiz işleyebiliyoruz. O yüzden Allah'ın Resulü bu ihtimali kaldırmak üzere dedi ki, لَوْ لَا تَذْنِبُونَ اَنْتُمْ Siz gerçekten günah işlemeyecek olsaydınız, لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ Allah sizi götürür وَاَتَى kavmin آخَر۪ينَ Sonra başka bir topluluk yaratır getirir de yani günah işleyebilecek. Dolayısıyla bizim günah işleyebilme potansiyelimiz, sınavımızın bir parçası, içinde yürüdüğümüz yolun bir parçası ve öğrenmemizin de hatta bir parçası ve demin gördük ki Cenab-ı Hakk'a yakınlaşabilmemizin de bir parçası. Yani yol üzerindeki normal durumlar, bazılarımız bunu yaptıkça azaltmayı ve kendini kontrol etmeyi ve iyileşmeyi sağlayarak ilerliyor, bazıları da batıyor, iyice çoğaltıyor, iyice çoğaltıyor, kurtulabilirsin, hadi vazgeç diyenlere ya ben böyle gitmek istiyorum diyor, ben bir buyruk sahibini takmak istemiyorum diyor. Bu sefer istikbara, büyüklenmeye, mevzuyu günah fiilinden Allah Azze ve Celle'ye diklenmeye, daha şuur düzeyinde bir olaya, büyüklenmeye taşıyor ve insanların çoğu maalesef Böyle yapıyor. اُدُعُوا رَبَّكُمْ ve وَخ۪يفَتًا Rabbinizden, Rabbinize dua edin, Yakarın, yakararak ve korkarak. Şimdi ben bunu başarmak istiyorum ama başaramıyorum dersek bizi bu sürece koyan çok temel bir duygu var. Böyle arkamızdan bizi sürükleyecek bir şey. O eksiktir de o yüzden biz günahlarımız olduğu halde bunlardan ötürü, bu yakarma, korkma, başka ayetlerde de tedarruan ve hufiyeten var. Hatta hufiyeten daha fazla geçiyor sanıyorsam. Hufya gizli demek. Yani yakararak ve gizliden gizliye. Bu Cenab-ı baş başa yaşayacağımız bir şey. Aramızda olacak olan bir şey. Ve sahici gözyaşları buna eşlik edecek. Sahici burkulmalar. Gerçek biz Geçmişte böyle şeyler yaşamışsak eğer bunları hatırlayıp ben Allah'a gerçekten iman eden, onunla gerçekten barışık kalmayı, onu seven, onun sevgisinden mahrum kaldığım için veya kalma ihtimali bile beni rahatsız etmişti diyecek bir şey olmalı. Kendi içimizde bir kanıta dönüşecek bu. Şimdi bu yalnız ve korku dolu ve yakararak, bunu Başarabilmek, o demin geçen ifadede ''Khîfeten'' korku bunu sürükleyecek, ortamı oluşturacak. Bir başka bizi yine itecek, sevk edecek duygu ise sevgi. Yani Allah Azze ve Celle'yi sevdiğimiz ve kaybetmeyi göze alamadığımız için, bir de Cenab-ı Hak'tan çekindiğimiz ve korktuğumuz için bu ikisini de içimizde uyandırabilmeliyiz. Bu ikisi olmaz ise, Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemeye, O'na yalvarmaya ve karmaya kendimizi yöneltemeyiz, kendimizi yönetemeyiz. Cenab-ı Hak'tan korkmuyorsak neden korkmamız gerektiğine dair düşünsel bir yolculuk yapmalıyız. Bak falanca ya Cenab-ı Hak bir ceza verdi adam, kötürüm kaldı ya, o da benim gibi genç biriydi, öteki kaza geçirdi ve belki sağlığını kaybetti. Şu yolculuğa çıktı, yolculukta işte uçağa düştü, ötekinin arabası bir şey oldu ve iki ticaretini kaybetti. Etrafımız bu değişkenlerle dolu. Akledersek bunlardan bir tanesinin yahut birkaçının bugün yahut yarın önümüze çıkmasını gayet muhtemel kılacaktır. E bunları sevk ve idare eden, var eden güç olduğuna göre ki var etmiş ve yaşatıyor, işletiyor süreci, yönetiyor. Ben onu takmayarak... Sadece kendimi gelecekte bir felakete gebe kılıyorum, öyle değil mi? Bu korkumuzu uyandırabilmemiz lazım. Bunu ya ben fobiyi sevmiyorum, fobi hastalıktır bilmem nedir, korkuları konuşmayalım, korkusuz yaşayalım, bu şeytani bir şey. Korkularımızı, korkuları tahrik eden ortamı yaratan Cenab-ı Hakk'a bağlar isek, bu bizim Cenab-ı Hak'tan ve O'nun makamından Korkumuza dönüşür ise çok değerli bir şey olur. Valilik makamından korkuyor muyuz? Korkuyoruz. Yanlış yaparsak şehirdeki idari erke sahip, yani kolluk kuvvetlerini emreder, bizi şey yapar. Allah Azze ve Celle de tam buna uygun bir ifadeyle kendi makamını dile getirmiş ve demiş ki, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Cenneten Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet vardır. Allah Azze ve Celle'nin makamına karşı korku hissine sahip olmak. Bugün yarın bana yahut sevdiklerime bir sıkıntı gelebilir. Allah'la ilişkimi iyi tutmaz isem, daha bu dünyadayken başıma çok sıkıntılar gelebilir. O yüzden ben böyle vurdum duymaz yaşayamam. Ben ne halim var ki Cenab-ı Hakk'a böyle meydan okuyarak? Bu çok büyük bir tehlikeye göze almak olur. Akleden kimse bu düşüncelere başvurur. Cenab-ı Hak o kendi ona yardımcı olur. Bu düşünceleri özellikle uyandıramıyorsa bile doğal olarak uyandırmasını sağlar. Ne olur kaza geçirir. Ne olur? Bir deprem ortamında kalır, böyle içimde fıkır fıkır o korkular oluşur. Şimdilerde bazı kimseler biliyorsunuz şu geçen birkaç ay içerisinde epeyce bir sallandık. Doktor arkadaşlarla buluşunca hocam diyorlar felaket arttı şeyler bu deprem korkuları dolayısıyla. Yani geliyorlar tedavi, ilaç ne bileyim çok arttı. Fobi olmuş yani evde duramıyorlar. Geçen bir bey diyor yani hanımları artık şeye götürdüm diyor, köye bilmiyorum nereye götürdüm. E, kaç aydır burada dedi ben yalnız yaşıyorum, görev var, görevden ötürü duruyoruz. E niye öyle e, korkuyorlar. Bir yurdu ziyarete gitmiştim, böyle ortalık hep yastık, yorgan falan kapıdan içeri girer, hemen topladılar, hayırdır dedim ya millet kapı ağzında mı yatıyor? Hocam dediler dün deprem oldu da, veya birkaç gün önce deprem oldu, herkes burada yapıyor, içeri alamıyoruz yukarı, korkuyorlar, İyi dedim çok mantıksız. Yani sekiz katlı binanın dip katında, kapı uyuyorlar yani deprem yıktı mı iki dakikaya yıkar, burada kalmak daha kötü. Yani korkunun da mantıklısını yaşamak lazım madem öyle, git en üst katta dur hiç olmazsa koca bina tonlarca yık, üzerine yıkılacak. ''Ya öyle mi?'' dedi, orada gençler vardı. Ama bu iyi bir şey. Hayatın çok kırılgan olduğunu görebilmek iyi bir şey. Geçen bir öğrencimiz staj için bir liseye öğretmenlik uygulamasına gitti. Gençlerin bu kırılganlığı yaşadıklarını söyledi. Demiş Diyormuş ki çocuklar ya hayat ne kadar anlamsız, her an ölebiliriz. Çocuk diyormuş ki ben ilkokuldan beri şu ana kadar işte sayıyor dört ilkokulda okudum, dört ortaokulda okudum, şu an lise üçteyim. Dört dört sekiz üç daha koyarsak on bir. On bir senedir okuyorum diyormuş. ya yani bugün birden biri ölsem diyormuş nereye benim bu çabalarımın karşılığı ne olacak diyormuş. Aman ne çaba ne çaba ne emek vermiş de şimdi on bir yıldır okuyorum. Bir anda ölsem ne kadar anlamsız diyormuş. Ve bir de üstüne daha fazla okumanın ne anlamı var? Hemen ölünce her şey bitiyor. Şimdi bu artık ergenlikle birlikte ve hayatı okumaya başladığı bir safhada hayatın ne kadar anlamsız olabileceğini küçük bir varsayım ile hemen yakalayabiliyor. Ne kadar güzel. Bu daha yolculuğun başında Cenab-ı Hakk'ın kendilerine yaşattığı, gösterdiği bu duruma sahiplenip sahip çıkarak bu bir gerçek ama tedavi ediciler diyorlar ki Ha bunları bırakın, bu düşüncelerinizi aklınızdan çıkarın, bunlarla mutlu yaşayamazsınız. Peki mutlu olmanın yolu ne? Hiçbir şey olmayacağına kendini inandırarak ya mı olacak? Ya olacak da şimdi olmadan olana kadar en azından iyi yaşayabilmek için olmayacakmış gibi yaparsan iyi olur. İyi de olduğu takdirde başıma bir felaket gelecekse ve sonrasına tedbir alabileceksem bunları kaçırmış olmam mı? Ha sen sonrasıyla ilgili şeylerle mi konuşuyorsun? O zaman hocalara git. Ben sonrasını düşünmek istemeyenlere öncesini yaşatabilmenin yolunu öğretiyorum. Onun da yolu bunları unutacaksın. Kendine eğlenceye ver arkadaş ortamı, kötü şeyler aklına getirme. Daha da başaramazsan gel bende ilaçlar var vereyim diyen. Şimdi Allah Azze ve Celle kulda korkuyu yaratan O. Allah Azze ve Celle kulda sevgiyi yaratan O ve bu iki coşkun ve çok temel duyguyu sanmayın ki ulu orta yaşayalım diye verdi. Bunları Cenab-ı Hakk'a karşı kendi kulluğumuzu ve e, hatta varlığımızı, yolculuğumuzu yönetebilmek için bize nasip etti. Bunları nimet saymalıyız. Elbette hayat çok kırılgan, bu doğru ve elbette her an ölebiliriz. Yani şu an bulunduğumuz ortamda, biz dışarıya çıkmaya fırsat bulamadan Cenab-ı bizi yere gömebilir. Dün gördünüz mü? bilmiyorum kameralar Amerika'da bir tane meteoru atmosfere girerken yakalamışlar maşallah, koca meteor yani kim bilir, düştüğü yeri en basiti yani düştüğü yerde bir oyun sahası kadar, futbol sahası kadar şey açabiliyor daha büyükleri var, o city killer olan cinsten olanlar var yani, böyle şehir imha edici olanlar. Biz konuşmaya kalmadan bizim başımıza yıkabilir, yere yutturabilir, depremlerle vesaire. Daha basit olaylar da olabilir ama bizim açımızdan öldürücü olabilir. Bir şimşek, bir yıldırım, hastalık, hiçbiri olmasa bile, hiç bunlardan bir tanesi olmasa bile Cenab-ı Hak bilinmeyen bir sebeple, Kalbimizi durdurabilir, olduğumuz yere yığılırız. Şu an böyle bir hadise olsa hiçbirimiz olmamış bir şeymiş gibi yapmayız. Sadece bakarız adama. Sonra şunu yapıyoruz genelde eğer etrafında tanıyanları varsa çok mu yorulmuştu? Bugünlerde yediği yanlış bir şey var mı? Öğrenmek istiyoruz ki biz aynı duruma düşmeyelim. He çok şey derdi ya yani, çok, bugünlerde çok fazla kolayı kaçırdı veya çok et yedi veya ne bileyim kaç gündür uyumuyor. Ha belli o kadar uyumazsan ölürsün. Dolayısıyla ben ölmem uykuma dikkat ediyorum. Bu bizim yaklaşımımız. Hep sorarız. Yani nedir durumun? için böyle oluyor. Zaten rahatsızlığı varmış kapakçık. Ha öyle mi? Tamam. Bugüne kadar yaşadığına şükretsin. Bizim kapakçıklar sağlam. Böyle bakıyoruz olaya. Her ölenin bir bahanesi var ama işin ilginç tarafı hepimiz ölüyoruz. Dolayısıyla korkuyu makul şekilde canlandırabilmek ve hayatı yöneten Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğa dönüştürebilmek bizim ödevimiz. Bunun diğer istikametini de yapabiliriz. Korkuyu ciddiye almayabiliriz, umursamayabiliriz, arkaya atabiliriz. Makul ve sahici olduğu halde, gerçekçi göründüğü halde önemsemeyebiliriz. Şimdi o delikanlıya öğretmenin söyleyeceği şey ''Yavrum hayat böyle kırılgan, her an ölebiliriz'' böyle bakarsan yani git kendini aşağı at o zaman. Şurada bir yaşayacaksın. En azından mutlu yaşayabilmen için bunları aklından çıkarman lazım. Evet 40 sene olabilir. Yine de okuman lazım. Yani hepsi 40 sene için mi diyormuş? Hepsi bir 20 30 sene okuyalım. Ondan sonrası emeklilik. Değer mi? Neredeyse yani okumaya gerek yok diye kapıdan geri çıkacak. Bana sorarsanız çok da yani makul olmayan bir düşünce değil. Eğer ha, ölüm sonrası diye bir şey yok ise okuyarak yaptıklarımızla iyi bir kulluk sergileyerek, üretkenliğimizle hem kendi hayatımızı hem başkalarının hayatını iyileştirerek Cenab-ı Hakk'ın emri dolayısıyla yapmıyor isek, çok gayrimakul bir düşünce değil. Allah'ı denklemin dışına çıkarın, gidip intihar etmek bile makul olabilir. Yani ben intihar ediyorum ama benden sonrakilerin benden farkı yok. Sadece acı çekerek ölecekler, bense kendi ölümümü kendim seçtim, kolay ölüyorum diye bakabilir mevzuya. Var edici kudretin bilinçli olarak var ettiği ve kendisine karşı sevgiyle, saygıyla sonrasına sonsuzu açılan bir yolculuktaysak yaşamak anlamlı. Hayat onun bahşettiği bir nimet, saygısızlık edip kendimiz yok edemeyiz. Bize önümüze açtığı koşullarda ona saygı duyarak yap dediklerine, yapma dediklerine, ve bizi çağırdığı sevgiyi paylaşarak, onu severek ve sonrasına ümit besleyerek son derece anlamlı. Ama Allah yoksa o zaman e, yaşa, biraz yaşayacaksın işte evladım, kalsın ya, sana kalsın der gider. Yaşayanlar ne görmüş ki? En iyisini bile götürüp toprağa koyuyorsunuz. Koca adam filozof olmuş, götürüp gömüyorsun, o kadar bilgiyi içine gömmüş, ben hiç almayayım, zorluğuna değmez diyorsa bir açıdan bakarsanız son derece makul gelebilir ve bence de makul. Şimdi bu hayata yeni gelen kimselerin hayatı kuş bakışı yalın okurken fark ettikleri hususları zaman içerisinde şeytan hani ayrıntıda gizlidir dediği ayrıntıya çekince onu büyük iri büyüklükteki gerçekleri kaybettirebiliyor ve bakmışsınız 80-90'ına gelmiş hala ee, İleri doğru bakıyor, ya çaktırmadan amca hani ölürsen falan desen, benim babam 130'da ölmüştü diyor. Sen daha bu kadar bile yaşayamayabilirsin. Korkusunun hakkından gelmeyi başarmış. Biz ise korkunuzu canlı tutmayı, bu bir. Etkenler itici güçlerden bir tanesi bu, diğeri ise sevgi. Her ikisini de canlı tutmalıyız. Cenab-ı Hakk'a karşı sevgimizi onun küskünlüğünü göze alamayacak şekilde, onsuz kendimizi yanlış yalnız hissedecek düzeyde. Şairin biri nasıl ifade etmişti, Allah'ım sen benim ünsiyet kaynağımsın diyor. O kadar hoşuma gitmişti ki şimdi aklıma gelmedi şiir, Arapça bir şiirdi. Sen benim ünsiyet kaynağımsın. Yani insanlar ünsiyet ararlar, yurtta oda arkadaşı, okulda arkadaş, Evde kardeşler, anne, baba, insan birileriyle ünsiyet, vahşetten çıkar, ünsiyet e, birliktelik konuşur, paylaşır, bir şekilde dokunuruz birbirimize. O bizi rahatlatır ama akleden insan asıl ünsiyeti Cenab-ı Hak ile o demin bahsettiğim yakarma, konuşma, Cenab-ı Hak ile buluşma. Ben saat kurmamışım, çok e, vakitte geçmiş. E, bizim ihtiyaç duyduğumuz ve Allah'la başardığımız takdirde çok sağlam bir zemine inmişiz demektir, artık kalıcı bir ünsiyete kavuşmuşuz demektir. Yalvararak, yakararak, yanlış yaptıkça sevgisini kaybetmekten korkarak, bu itici güçlerden sevginin etkisi diğerinden çok daha tesirli yani korkuyu henüz Cenab-ı Hakk'a karşı sevgiyi geliştirememiş kimseler şiddetle kullanmalı diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak müminleri Allah'ın azabına karşı ürpertiyle yaklaşan kimseler olarak tarif ediyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ Yani bana her an azap edebilir korkusuyla kendisini kontrol ediyor. Bunun daha ileri durumlarında sevgi öne geçer, Cenab-ı Hak ile iyi ilişkide Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmanın ve onu sevmenin heyecanı, bu kez onu kaybetmeme itinasına veya yeni Türkçe ile özene dönüşür. Özenli davranmaya başlar. Kişi eğer bir kimseyi, beşeri ilişkilerde de böyledir, çok severse artık ona karşı özen hassasiyetini yükseltir, onu rahatsız edecek şeylerden uzak durmaya başlar. Böyle yaparsam o hoşlanmıyor bundan. O yüzden evi de şöyle yaptım. O yüzden şurayı da şöyle düzenledim çünkü o bunlara dikkat eder, hani bana karşı olan sevgisi, saygısı, ilgisi azalmasın diye. Bu bizim onu duyduğumuz ve paylaştığımız sevgiyi kaybetmemek için yaşadığımız bir itina hali, özen gösteriyoruz sevgisinin kaybolması için. Allah Azze ve Celle'ye olan münasebette Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kaybetmekten onun, ona karşı özen oluşturabilirsek, yap dediklerini yapma dedikleri hususunda, korku gerilerde kalırsa epeyce bir yol aldığımızı düşünebiliriz diye sanıyorum. Cenab-ı Hak bize de böyle bir süreçte kendisiyle Hazreti Peygamber'in şu ifadesinde Cenab-ı Hakk'ın ona ayette söylettiği şu ifadesindeki sonuca kavuştursun dedi ki, deki, in اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Siz Allah'ı seviyorsanız, فَاتَّبِعُونِ Bana tabi olun, ben de böyle bir yolculuktayım demek istiyor. Çünkü başka bir ayette, sizi Allah'a çağırıyorum diyor. Kendisi de Allah'a yürüyor. Kendisine çağırmıyor. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Bana tabi olun, beraber bir yolculuğu yürüyelim. Allah da sizi sevsin. Yani amacımız bizi yola koyan şey, Rasul'e ittibaya sevk eden şey, dine girişimiz Rasul'e ittiba demek, Allah'a duyduğumuz sevgi ve sonuçta beklediğimiz şey de bundan daha düşük bir şey değil. Cenab-ı Hak demiş ki, هَلْ جَزَاءُ illa اِلَّا ihsan Güzel, iyi şeyin karşılığı ancak güzel de iyi bir şeydir. Şimdi sevginin karşılığı başka bir şey olsa bundan daha düşük kalırdı. Sevgi çok ayrı bir şey. O yüzden Cenab-ı Hak karşılığına da يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Allah da sizi sevsin buyurdu. Bunu ümit ederek, bunu dileyerek vakti de çok geçirmiş ve sabrınızı zorlamış olmaktan da e, üzüntülerimi ifade ederek bitiriyorum. Ama sorular var, gitmek isteyenler rahatça ayrılabilirler, sorun değil. Soruları konuşalım derseniz konuşabiliriz. Yoksa da kapatabilirim. Peki, kapatıyorum o zaman. Buyurun efendim. Ben de kapatmaya yer arıyormuşum da, son anda yakalandık. Buyurun, ama gitmek isteyenler gidebilirler. Biraz daha yakın tutun. Evet, ayette öyle geçiyor. İslanda. Ha Ne ile neyin farkını? farkı? Karada şehit yani alanı. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle heh. Doğrulama, canına sahip olamadık. Erdoğan müdürlüğü nasıl edin miyiz e, Bunu burada ifadeş, kısaca sizinle böyle bir hadis duymuşluluk ee, e şey, hani e, şöyle dediğim, ben iş, işim, var mıdır? Hiçbir şey yaratamamıştır biz, Ebubekir'le, Allah'a, Söylediğimde yaptı. ve bir ki, bu çünkü önce Muhammed, ve ben, ki, e, bir bir şey Valla siz sorarken içimden diyecektim ki yani, ee, bazen de hiç duymadığımız şeyler yani oluyor, daha böyle jilatininden ilk defa çıkmış, yeni duymuşuz gibi, ben bunu e, Allah sizi inandırsın ilk defa duyuyorum, hiç duymamıştım yani. Ee, tabii bizim duymadığımız halde, biz her hadisi biliyoruz gibi bir iddiamız olamaz. Ee, dolayısıyla hiç duymadığım bir şeyin de kaynağını bilmem, siz de bilmediğiniz söylediğiniz kaynağını, Ha, ama ihtimal zannınız nedir, böyle bir hadis var mıdır falan derseniz e, sanmıyorum e, çünkü hani gerek kütübesi de e, gerekse İbn-i Ban'ı tahkik ederken uzun yıllar sahih hadislerle bir aşinalığınız oldu en azından. Dolayısıyla sahih hadisler arasında olsaydı e, bir çağrışımım olurdu herhalde büyük ihtimalle görmemişim böyle bir şey diye kanaat belirtebilirim sadece ama insan hafızası onu yanıltabilir, bilmiyorum. Ee, biz ona bakarız bir ara. Bizim hadis sorulan bir dersimiz var, orada e, kaynakları üzerinden Hz. Peygamber'in böyle bir anlatımı var mıdır diye e, Aydan Bey not alsın bakalım. Diğer sorunuzu unuttum. Şimdi ben bu hadisin etkisiyle İlk soru neydi hatırlayan varsa, ha kara şehidi ve e, ona dair de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, yani şehitlerin en üstünü diye tarif ettiği bir sahne hatırladım siz sorarken. O işte atının yularını kapmış, cihada kendisini vermiş ve sonrasında onun şehadesini tarif ederken düşmüş ama atı da yaralanmış. Kendisi de atıyla birlikte düşmüş. Hatta bakanlar kanı atının kanına karışmış gibi bir sahne gözüküyor. İşte bu Allah yolundaki en üstün şehidin e, hali gibi bir ifadesi var. Bunlardan e, kara daha üstündür, deniz daha aşağıdır gibi bir şey hatırlamadım. Tabi bunlar bizim kendiliğimizden bileceğimiz bir şeyler değil. Biliyorsak eğer e, ya bir ayet da bir hadis ile e, temellendirmemiz lazım. Aklıma benim sadece böyle bir rivayet geldi. O da karada yaşanan bir şey olsa gerek, yani atıyla birlikte. Başka da bir sorunuz var mıydı ben unuttum. Allah'a ilk sorunuz, evet onu arıyordum. Şimdi Allah, evet Allah Azze ve Celle bütün günahları affeder. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti gelip okuduğunda böyle sahabiler diyorlar ki azı dişlerini neredeyse gördük. O kadar mutluydu. Bu ayet onu bu kadar mutlu kıldı. Şimdi ayeti tekrar okursak asrafu ala Kendilerine yapmış yanlış yapmış kullarım. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Şimdi bu tevbe dediğimiz süreci anlatıyor. Biz Cenab-ı Hakk'ı Kul dönmeden Allah kulu affeder dönüş adımı yapmadan yani bu ıslah olmayı, iyileşmeyi, yanlıştan vazgeçmeyi e, düzeltmeyi amel bakımından yapabileceklerini yapmayı sonrasında da Cenab-ı Hak e, neden vaktiyle yanlış yaptığına dair suçu ortadan kaldırıyor, günahı siliyor. Eğer bu bir yanlış fiilse o fiili bırakmalı. Artık iyi davranışlar yapmalı. İnnel الْحَسَنَاتِ يُذْ اِبْنَ السَّيِّيَادِ Cenab-ı bakan yüzüyle. Sorduğunuz şekliyle eğer bazı kimselere karşı hak gaspı söz konusuysa, doğal olarak bunları iade etmeyi, sahiplerine tevdi etmeyi, tevdi edebilecek ekonomik gücü varsa veya başka bir hak hukukta olabilir, bunlarda ee, karşı tarafın bundan vazgeçmesini, helallik dilemesini veya e, nasıl ıslah edecekse bu boyutu olmadan bir e, ne Cenab-ı Hakk'a karşı yalın günahlarda, kaba günahlarda ne kula, kullarla ilişkili günahlarda tövbe olmaksızın bir bağışlanmadan zaten söz etmiyoruz. Cenab-ı Hak ayetin girişinde önce bunların vazgeçmesini, tövbe etmesini ve öylece Allah'ın günahların hepsini affedebileceğini söylüyor. Dolayısıyla hani kulun hakkını ifa etmeden bağışlanma beklemek, öyle bir şey tanımlı değil zaten. Burada bir soru vardı. Mikrofonu alalım. Allah her zaman günahları affeder, işte bütün günahları ve sevinir kulunun her zaman dönüşüne, dönüşüne vs. Şimdi e, böyle bir halin emin değil. Yani e, imamlar inanmada e, sıkıntı da sadece kafama karıştıram. Kafam Allah'a kulubim ve Allah sen ve Allah sari ayetim uyguladında bir kimseye. Ki eğer e, yani dersen ki Allah bunu bir kimseye uyguladı da iradesi dışındadır bu insanın. Dersek o zaman o kul mesela 20-25 yaşlarındadır. Önünde dersen, mesela elli yaşayan kadar yaşayacaksan, e, Allah da bunun önünü kapatmışsa işte Kur'an'ı, kalbini ömüledi vesaire hiçbir zaman tövbe edemeyecekse bu bunun hali nasıl olur? Yani evet. bu iki şey arasında mesela, Tamam, şey, evet. teşekkür ederim. Sorduğu soruyu ben biraz açayım arkadaşımızın, Kur'an'daki bir ayeti okudu, benim anlayacağımı düşündüğü için soruyu oradan sordu. Sorduğu soru şu, Cenab-ı Hak bazı ayetlerde Allah onların kalplerini mühürledi, gözlerini perdeledi, kulaklarını ağırlaştırdı diye ifadeler var. Ee, eğer Allah adamın kalbini mühürlediyse adam zaten dönemeyecek yani kalbini kullanamayacak ki işte kulağını da tıkadıysa, gözlerini perdelediyse o zaman dönemeyecek. E halbuki siz Cenab-ı Hakk'ın onun dönmesini ve dönmesinden çok mutlu olacağını söylediniz. Bu bir çelişki değil mi? Değil, şöyle ki Allah Azze ve Celle demin anlattığımız süreçte dedik ki, ''Sürecin yani kul ile Allah arasındaki ilişkide bir kopma, artık ayrılma yaşanıyorsa kula bağlı yaşanıyor.'' Şimdi Cenab-ı Hak tarafı Rahman ve Rahim böyle tanıtıyor kendisini, kulu çağırıyor. Kul gelsin gelsin istiyor, ayetlerini gösteriyor, gönüllü istiyorsa zaten gösteriyor, daha fazlasına vakıf kılıyor. Sırtını dönüyorsa zoraki gösteriyor, zoraki gerçekleri, farkındalığını yaşatıyor ona. Korkular üzerinden, olaylar üzerinden, başkaları üzerinden bunu kesinlikle de yaptığını söylüyor. Senurihim <Sessizlik> ayatina, kesinlikle göstereceğiz. Ta ki onlar bu yaptıkları tercihin yanlışlığını apaçık görsünler. Yani hatta yetebiye ne larhum anne Kul bu farkındalığı yaşıyor. Bu büyük bir imkan. Yani ben şu anda e, yaratıcıya karşı yolu tersine yürüyorum. Çok yanlış bir tercih yapıyorum. Ben özellikle bak yanlış yapıyorum. Bu bilinç hali. Bilinci neyle kilogramı olsa, işte 100 kilogramsa Allah bu 100 kilogram bilinci, farkındalığı ve keskinliği yaşatıyor. Buna ra ta ki yaptığı tercih olumsuz tercihin sorumluluğunu alsın. Şimdi kul olanca bilincine rağmen yani vecehha biha ve istayqanatha enfusum yalanlıyorlar. Bile bile, işten işe kesin kes doğruluğunu biliyorlar. Biliyorum doğru, gerçek yaradan var, hayatın sahibi ben isınıyor ama arkadaş ben köprüleri atıyorum istemiyorum ona saygı duymayı. Diyor, karşıma çıksa bile küfrederin diyor yani. İstemiyorum. Farkındalığım da var. Şimdi bu kimse uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Allah Azze ve Celle'nin onda var ettiği kalp akletsin diye, var ettiği göz görsün diye, var ettiği e, kulaklar işitsin, dinlesin diye. Ve bunlar bir ömür içerisinde olan şeyler. Öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı bir imkan yaşatılıyor Cenab-ı Hakk'a desek ki sen bu kişiye farkındalığı ne denli yaşatıyorsun? Bizim buradan bakınca birisi 20 yaşıyor, öteki 30 yaşıyor, öteki 40, öteki 50 yaşıyor. Biz böyle zaman dilimlerine ayrılmış ve her dilime milimetrik karşılık gelen imkanlar düşünüyoruz doğrusal kafamızda. Allah Azze ve Celle de diyor ki hayır öyle değil benim katımda ömürün tarifi şu öğüt alacak kimsenin öğüt aldığı bir ömür. Bazı kimseler bizi geri döndür dediler dünyaya ya Rabbi şöyle edelim, böyle edelim Allah Azze ve Celle onlara أَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ Öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı bir ömrü size yaşatmadın mı? Yani siz öğüt almayacak kimselersiniz. O yüzden o ömürde siz öğüt almadınız. Ya Rabbi ondan iki tane olsaydı öğüt alırdık diyor ki Allah Azze ve Celle öğüt alacak herkes aldı. Yani bu zamana daha fazlası, şu anda size bir milyar tane daha aynı ömürden versek değişen bir şey olmaz. Çünkü tanımı öğüt alacak kimseleri geride bırakmayan bir tanım olarak yapılmış. Yani ben düşünüyorum ki sınıfın öğretmeniyim, burası öğrencilerimle dolu. Diyorum ki geçmek isteyen herkesi geçiriyorum. Yeter ki geçmek istesin. Kalanlar geçmeyi özellikle istemeyenler. Sınavımı yaptım, bitirdim. Kalanlar geçmek istemeyenler olmalı. Allah Azze ve Celle böyle diyor. Dolayısıyla e, kişi kalbini kullanmayarak, gözünü kullanmayarak, kulağını kullanmayarak ısrarla bir yolculuğa geldiği zaman bir yerde o dediğimiz ömür veya o süreç bitiyor ve Allah Azze ve Celle onun canını alıyor. Yahut canını almıyor, kalbini karaltıyor, kulaklarını sağırlaştırıyor, gözünü perdeliyor. Bu ontolojik anlamda ölüm aslında. E geriye bitkisel bir yaşam gibi bir şey kalıyor. Diyeceksiniz ki o niye kalıyor? Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki يُرِيدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَوَّنْ فِي Allah onlara ahirette herhangi bir pay bırakmamak için mesela bazı iyilikleri vardır, bazı yaptıkları şeyler vardır dünyada karşılıklandırmak için yahut bu ekstra yaşadıkları bitkisel dönem daha fazla günah kazansınlar diye, لَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ Kafirler onlara süre vermemizi iyilik sanmasınlar. اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا Daha fazla günah çoğaltsınlar diye veriyoruz. Şimdi dolayısıyla sırtını dönmüş, inatla gitmiş artık Cenab-ı Hakk'ın kendisine milyar yıl bile verilecek olsa dönmeyeceğini, belirginleştirmiş kimselerden bahsediyoruz. Bu Ebu Leheb için yahut başkaları için. Şimdi bu konu üzerine ben özellikle genç arkadaşlarımı daha fazla düşünmeye davet ediyorum. Yani bu nasıl bir şeydir? Bir sınav modülünüz var, bu sınav modülünüz kişinin kalıcı tercihini ortaya çıkarıyor. Yani biz laboratuvara gireriz. Deney yaparız değişkenlerimiz falan. Sonuç bir yerde sabit yani bir hareketlilik olur sonra sonuç artık sabit olduğu zaman altta T değişkeni, zaman değişkeni sonsuza uzuyor. Bizim laboratuvardaki o tepki sabit kalmış. Ne diyoruz buna? Ne kadar zaman geçerse geçsin artık tepki sabitlendi. Bunun gibi bir şey. İnsanı Cenab-ı bir modülün içerisinde bir sınava tabi tutuyor. Onun Cenab-ı Hakk'a karşı iyi olmak hususunda bir iyiliği varsa bunu çıkarıyor. Hayır kötü olmak istiyorum, sana karşı milyarlarca veya sınırsız kasıtla seni tanımamak hususunda kötü kalmak istiyorum diyen bir kastı da ortaya çıkaran bir sınav modülünden geçiyoruz. Bunun neticesinde Cenab-ı Hak şunu diyebiliyor, Kur'an'da bir ayette Bizleri geri döndür diye yalvara dururken onlar dönüp bize diyor ki Cenab-ı Hak ''Ve la vruddu, la adu'' ''Bunları biz geri döndürsek onlar tekrardan günahlara geri dönerler.'' Ben eskiden bunu anlayamıyordum. Yani ölmüşsün, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmışsın, bu kadar perişanlıklar yaşamışsın, dünyaya geri gelsen ne demek bir daha aynı günahlara gidersin. Bana inandırıcı gelmiyor. Diyordum ki yani ölüm, ölüm sonrası bunlar yaşadıktan sonra adam dünyaya gelse ee, yani anlını secdeden kandırmasa herhalde. Ama çok sonra şöyle düşünmeye başladım, Cenab-ı Hak onu dünyaya geri getirdiğinde dünya ortamını ve duygusunu ona tekrar verecek. Yani muhtemelen bunları hatırlasa bile şöyle hatırlayacak, ''Ya ne biçim bir kabustu ya, böyle ben ölüyorum, ondan sonra böyle şeyler oluyor, hatta o kadar yalvardım beni geri döndürün.'' falan diye. me rüyaymış ya demek ki. Yani Allah Azze ve Celle araya bir perde koyacak, ve kendisini yine başka ve özgür hissettirecek ki, yapmak istediği şeyi isterse yapsın, isterse yapmasın. Çünkü Cenab-ı Hak öteden bir baskı üzerinde kalırsa, zoraki Cenab-ı Hakk'ı sevmeye mecbur kalırsa bunu zaten istemiyor. Bunun adı sevgi de değil. Halk, insanlar ne güzel söylemiş, zorla güzellik olmaz, zorla sevgi olmaz. O yüzden bu ortamı Cenab-ı Hak free, serbest, bizleri de özgür bir ortamda yarattı ki aklederek var ediciyi tanımaya, onu tanıyabileceğiz. Tanıdıktan sonra gücünü, kudretini anlamaya, bunu da anlayabilecek potansiyelimiz var. Sonra da bu büyük, muhteşem gücü, kudreti ve sanatı yaratan Allah Azze ve Celle'ye sevgiyle bağlanmaya isteyerek yol bulalım. Yoksa baskı olursa melekler etrafta dolaşıyorlar biz yani. Korkuyla şey yaparız. Umarım cevap verebilmişimdir sizden de. Peki hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Akuul qauli haza wa astafirullah al a'zimali, wa lakumma lisaer al mu'minin. Rabbana la tu'a khidna innasina waqtana. Rabbana wa la ta'hmil aleyna isran, kama hamletohu ala aladin kablina. Rabbana wa la tuham minna ma واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته